Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. A'ud billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna al-zikra wa inna lahu lahadizum. Subhanallahi alazim. Abi iki taklarda bulundu. Allah razı olsun üstünlüğünü ortaya koydu. Cenab-ı Hak bu üstün niyetlere bizleri layık eylesin. Bizim Osmanlı medreselerinde sürekli kitapları okunan ve hala okunmakta olan Molla Camii diye bir zat vardır. Sultan Fatih zamanında yaşamıştır. Hacca gitti, dönüşünde Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'dan tekrar Orta Asya'ya doğru gitmek üzereyken Sultan Fatih İstanbul'dan adam gönderdi. Hocamı al İstanbul'a getirin. Molla Camii keşfinde Sultan Fatih'in ee, vefat edeceğini tespit etti ve Sultan Fatih'e yönelik uzun bir fasça şiiri var. Diğerinde diyor ki Padişah'ım diyor, beni İstanbul'a davet ediyorsun. Allah razı olsun diyor. Bir sürü lütuf ve keremlerde bulundun diyor. Cenab-ı Hak gani razı olsun diyor. Sen gücünü ise onu ortaya koydun. Bütün izzet ikramı diyor, bana diyor, hediye ettin diyor, ben ise sana sadece sade ve küçük bir kağıtla cevap verebiliyorum. Benden bunu kabul eyle. Senin yaptığın iyiliklere karşı benim yapacağım bu iyiliğin bir kader ve kıymeti yoktur. Ama padişahım, padişahım, Süleyman Aleyhisselam ateş yakacağı zaman bütün hayvanlara emir vermiş. Herkes Kalıbına, düş sesine uygun ağaç toplasın. Büyükbaş hayvanlar, affedersiniz, kocaman kocaman kütüklere yuvarlaya yuvarlaya getirmişler. Bir karınca da yarım bir çekirge bacağı bulmuş, o çekirge bacağını getirmiş Süleyman Aleyhisselam'a. Süleyman Aleyhisselam'a demiş ki, padişahım, padişahım, ha yaptığı iyiliğin karşısında benim getirdim bu yarım çekirge bacağın, ne araçı var ne kabir piymeti var ki, ama gücüm bu kadar. Herkes gücünü ve yüreğini ortaya koymaya memurdur. Yoksa bu dinimi, bile İslam'ın e, hakkını vermek mümkün değil. Büyüm olan yolunda olmaktır. Cenab-ı Hak yolunda olmaya bizleri muvaffak eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu ve cile, e, kimse fazla ibadat-ı taatla, kimse fazla ibadat-ı taatla İslamiyet'in üstesinden geleceğini zannetmesin, diyor. Memrutani Kudüs-ü Ruh Nektubat'ın 5. ayet diyor ki: "Nihazet Bekir-i Sıddık Radiyallahu Anh, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'dan sonra kümmeti Muhammedin en eşrefi ve efzali oldu." diyor. Nedir onu o yapan? Bak namazları var, oruçları var, şu var, bu var, neleri var, neleri. Amel-i salihata rakipsiz bir sahabe. Bize ararız işte, bir batalı tahtı şöyle böyle vesaire. Imam Rabbanim öyle ki, onu Rasulü Ekrem sallallahu sonra yegane, mümtaz, emsalsiz yapan, hatta Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanına dinaen söylüyorum, güneş yaratıldığı andan bu ana kadar, ondan daha faziletli bir insanın üzerine doğmak diyor Rasulü Ekrem sallallahu Onu, o yapan, Nintaz, Efendim hususiyeti şöyle diyor. Oturuyordu, kalkıyordu, davayı düşünüyor. Resul-i Ekrem, sallallahu sellem, maddeten manen destek veriyordu. Her halükarda, İslam'ın izzet ve şerefi, Kur'an'ın hakimiyeti, derdiyle meşguldu. Mühim olan, bu davanın sancısıyla yaşayabilmektir. O bu noktada büyük numara olduğu için, maddeyle, canıyla bu davanın peki, ve hizmetlerini riske ettiği için Allah Celle Celaluhu onu e, peygamberimizden sonra bir numara yaptı. Buraya gelen bu insanların yeganet değerleri budur. Allah bu dertten bizleri ayırmasın. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam refah buyurdukları zaman Hazreti Bekir-i Sridiq Radiyallahu Anh Tabakat ibn Sa'ab'ın dediğine göre kendi bağ gibi bir yeri vardı, çiftlik gibi bir yeri vardı oradaydı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in lefatını duyduğu zaman deli divan oldu, vuruldu, yıkıldı. Gehşetengiz bir tablo içerisinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evine geldi. Baktı ki hakikaten resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir tihar etlerinde kain idi. Ve geldi ayak tarafına geçti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ayaklarının altından öptü ve dedi ki Ya Resulallah tüptü hayyan ve mevtem diyor. Sen de çok güzeldiğin vefat de ettiğinde de çok güzelsin ya Rasulallah. Arkadan Azizler'den o kadar çok seviyorlardı ki ölmeyeceğine neredeyse kani olmuşlardı. Azizler'den hadiseyi duydu, o da efendim ee, sarhoş olmuş, deli olmuş gibi kendinden geçmiş Rasulü Ekrem'in mübarek cesedinin yanına geldi, baktı. Hakikaten Rasûl-i Ekrem irtihal-i darbeka eyledi. Ardından müşeriye çıktı, sahabe ikram bitti zaten. Bitti derken yani takat yok artık, ayakta duracak halklandı sahabe-i ikramda. Ve Hazret-i an, sahabe ikrama karşı bir ateşli bir mutuk irad etti. Dedi ki, ey insanlar, kim Muhammed Mustafa'nın etine ve kendine iman ettiyse, bilsin ki Muhammed Mustafa et ve kemik itibariyle aramızdan ayrılmıştır. Ama kim Muhammed Mustafa'nın davasına gönül verdiyse, bilsin ki bu dava, bu Kur'an kıyamete kadar yaşayacaktır. Efendimiz'in vefatından sonra sahade-i kiramın ilk yaptığı iş, Kur'an-ı Kerim'in zayi olmasını önlemektir. Kur'an-ı Kerim'in cem ve tebliğinin konusunda Sahabe-i e, kadar üç bir hizmeti vardı. Ben adizane, fakir, bu cehaletimle dünyada yapılan iki büyük çalışmaya hayranım. Bu iki büyük çalışmanın belki üçüncüsü yoktur. Varsa da o da gene bize aittir. Dünyada yapılan en ciddi ilmi çalışma, Kur'an'ın cemgidir, tertibidir. İkincisi, Rasul-i Ekrem'in hadis-i şeriflerinin can ve Toplanması, konularına göre tasnif edilmesi. Belki ondan sonra şu söylenebilir. Yine bu dini bir İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz'in, Hadis-i Şerif'lerinin devam ve bekasına vesile olmak kastıyla ulemanın ortaya koymuş olduğu cehk gayretle üç numaralı çalışmadır. Bunun dördüncüsü, asla ve yoktur. Asla ve yoktur. Asla ve yoktur. Tabakat ve teracim kitapları neler söylüyor neler neler söylüyor neler Cenab-ı Hak Celle Celal okuduğumuz ayet kelimesde inna n-ahmna z-zalna dika muhakkak ki Kur'an'ı kelim bizim verdik ve inna lahu onun muhafazası da bize ait diyor Allah Celle Cel Esbabı devreye koyacağım bu Kur'an ilayomül kıyame yaşatacağım diyor Cenab-ı Hak Celle Cel Devlet dairelerine gittiğiniz zaman bütün çelik konstrüksiyonlu, kıymetli evrak-ı itib eden dolaplara bakın. O dolapların üzerine bir çift yazı var. Ne diyor? Yangında ilk kurtarılacak. Yangında ilk kurtarılacak. Yangında ilk kurtarılacak. Şu her türlü yangın peki baş, e, ortalığı istala ettiği bir anda Muhammed'in yerine getireceği birinci görev, Kur'an-ı Kerim'in tekasede muhafazasıdır kimse Amerika'nın Orta Doğu'da ve dünyanın değişik yörelerindeki terörüne bakıp da başka şeyleri birinci sıraya koymasın. Önce Kur'an'ın devamı ve vekası bizim temel görevimizdir. Pakistan ve Hindistan 30 sene İngilizlerin hakimiyetinde kaldı. Pakistan'a efendim İngilizler girdiği zaman ilk önce Kur'an'ı katletmekle işe başladılar. Ama böyle bir türlü milletin elinden Kur'an'ı alamadılar. Neticede İngiliz korudan e, İngiltere'deki müsteşlik müsteşliklere, korigantalistlere yani İslami ilimlerde araştırma yapan uzman adamlara soruyorlar. Biz emir üzerine belki katliamı Kur'an'a yaptık diyorlar. Bu kadar Kur'an'ı yaktık yıktık fakat gene bu adamların önünde ayetler var diyor. Gene Kur'an'la meşgul oluyorlar. Bu işin sırrı hikmeti nedir diye soruyor İngiltere'ye. İngiltere'deki müsteşliklerin verdiği cevap şu. Boşuna Kur'an katletmekle uğraşmayın diyor. Çünkü Müslümanlarda hafızlık diye bir müessese vardır. Bu müessese devam ettiği müddetçe, Kur'an'ı imha etmek mümkün değildir. Bizim ecdadın efendim, koca 600 yıllık, yıllık ee, devleti Devlet i Osmaniye'nin devam ve bekasının ee, esaslarına baktığınız zaman Kur'an'a, hizmet özellikle hafızlık kurumunun son derece kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yahya Kemal Beyatlı e, Aziz İstanbul adlı bir kitabı vardır. Orada diyor ki, Topkapı Sarayı'nı geziyorum diyor, Fırıkay-ı e geldim diyor. Baktım orada diyor, hafızlar diyor, Kur'an okuyor diyor. Merak ettim diyor, sordum diyor beni gezdiren kişiye. Bu ne? Dediler ki, bu Yavuz Sultan Selim Han, Cennet mekandan bize tevarüz eden çok iyi bir adet dedi. Devletin, milletin devamı ve vakası için burada Yavuz Sultan Seliman 39 sana hafız tayin etti, cüz okuyorlar, 40.sı da kendisi. Dede ve dedenin tayin ettiği bütün hacegan Topkapı Sarayı'nda Fırıkayı Saadet'te e, Hakk'ın Kur'an'la meşgul. O zaman Yahya Kemal diyor ki, o zaman diyor ben anladım bu devletin neden bu kadar darbeye rağmen, ne kadar bu neden bu kadar ihanetler rağmen yıkılmadığı sorusunu ki yıllarca bunu düşündüm. O zaman anladım diyor. Bizim böyle bir gizli bir gücümüz vardır. Yapılan iş işte böyle basitten de sıradan bir iş değildir. Lenin de Stalin toplam 33 milyon insan kesti Ortasiyada. Yani yüzünde yürüyen Müslüman bırakmadı adi vicdansızlar, yeşil kottayı bırakmadılar. Semerkam'da bir katriyama gelişildi. Neticede Müslümanlar yani elden ayakta oldu. Dediler ki her şey gitti ya. Her şey gitti. Barışı Kur'an'ı kurtaralım dediler. E ne yapalım ne edelim? Sonunda şöyle bir çareye başvurdular. Evde Kur'an okumak okutmak, hafız yetiştirmenin imkanı yok. E peki kurs mu bunlar? Yani Kadılar bile aramıyor anlar, Ormanlara gidiyorlar. Şöyle kutru çapı gemi hiçbir ağaç buluyorlar. Baltayla kazma ile o ağacın gövdesini oyuyorlar. İçerisine beş 10 tane kalıp girecek kadar bir sılıf yapıyorlar. O ağacın karnından 70 tane hafız yetişiyor. Ağacın karnında 70 tane kalıp hafızlık yapıyor. 70 tane hafızlık yapıyor. Bugün Semerkant'ta, Semerkant'ta okunan Kur'an-ı Kerim, o ağacın kadının içerisinde hafızlık yapan insanların sayesinde mümkün olmuştur. Yangında ilk kurtarılacak olan Kur'an'dır, Kur'an'dır, Kur'an'dır. 17. yüzyılda İstanbul'da nüfus bir avuçtu yani, şimdi gibi 15 milyonun bir nüfus yoktu, bir avuçtu. Ama Evliya Çenerisi'ye yardımcı diyor ki, dokuz günden hafız vardı diyor. Amasya, Amasya'da e, üç kişi eden birisi mutlaka hafızdır. mutlaka hafızdır. ve evet, Amasya'da 17. yüzyılda reis-ül kurra Fatıma Hatun Bey bir hanımefendiydi. Kadın Anadolu'yu silkeliyor. Kadın Anadolu'yu silkeliyor. Kadın Anadolu'yu silkeliyor. Hindistan'da Müslüman bir yörede kız var, medresede okuyor. Bin 12 saat Buhari ile uğraşıyor. 12 saat Buhari okuyor. Ben Hindistan'a gidemem ben. Ben o kızın bulunduğu yere gidemem arkadaş, onun gezdiği topraklarda ben gezemem arkadaş. Bu nedir Allah aşkına ya? Her şey aşka dayanıyor. Her şey aşka dayanıyor. Her şey aşka dayanıyor. İbrahim Halkı Kudüs'e sürdüğünü ki, Akıl aşkın çok gerisinde kaldı. Akıl aşkın çok gerisinde kaldı. Akıl aşkın çok gerisinde kaldı. Aşkez te tarik rahı Mauzade aşkı ma aşk bizim anamadır inadına. Aşk aşk tarık bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu sebebi ve sellem'dir. Mauzade aşkiyan aşk bizim anamızdır. Ay biz aşkın çocuklarıyız. Aşk aşk ma Aşk bizim anamızdır. Biz o anadan başka şeyi tenmedik ve emmedik İsrail, Filistin'in yerine zaman e, Moşetayan'ın Milli Savunma Bakanı olduğu dönemde Filistin'i işgal ettiği zaman ilk önce ilk önce Müslümanların ellerindeki Kur'an'ın ilk diye, e, imha etmekle başladı. Rusya'da Afganistan'ı işgal ettiği zaman ilk darbe Kur'an'a buldu. Neticede, neticede hatta şey, e, Filipin'lerde Korozono o diye bir Hristiyan kadın vardı, başbakan. O da Müslümanları ezerken önce, Beni İsrail ile alakalı ne kadar ayetler varsa, o ayetleri çıkartılmış Kur'an'lar basıldı. Ama tutmadı, ama tutmadı, ama tutmadı. Çünkü, çünkü ortalıkta hafızlar var. Bizim temel ve yani düşüncemiz, Kur'an-ı Kerim'in devam ve rakasıdır. Kur'an arkadan amel İsrail ile perçinilirse, yıkılması mümkün değildir. Adam devlet hizmetiyle meşgul ve bu taraftan hafız etmiştim. Selaf-i ali Osman ecdadın halefi. Bizim varlık sebebimiz Allah'ın kitabıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Sosyoloji ilmi der ki dünyaya gelen bütün varlıklar, dünyaya gelen bütün varlıklar kendi varlık sebeplerini devam ettirmek için dünyaya gelirler. Onun için elimizdeki Kitabullah'ın değeri ve kıymetini bilelim. Güney Afrikalı Doktor Muza diyor ki, biz diyor misyonerler, Hristiyan misyonerler Güney Afrika'ya ve Afrika'ya gelmeden önce bizim efendim memleketimizin geri attığı ve zenginlikleri çok tutuyor, çok tutuyor. Elimizde de Kur'an ama adamlar, adamlar öyle bir tahribat yaptılar ki 50 sene sonra baktık ki ne bizim peki altın madenleri kaldı, ne gelişti ormanlarımız, diğer tabii zenginliklerimiz kaldı, ne de elimizde Kur'an kaldı. Kur'an gitti, bir de bakıp elimizde İncil kaldı. İncil kaldı. İncil kaldı. İncil kaldı. Ben şunu anlamıyorum, bak Yörk, Ada İlahi Sakarya Üniversitesi İlahi Fakültesi'nin kontenjanını 20'ye düşürdü. 20'ye düşürdü. Bu ne demektir ya, anlamıyor musunuz ya? Bu ne demektir ya, anlamıyor musunuz ya? Şu an er pozitif hafıza ve hocaya ihtiyaç var. Hocaya ihtiyaç var. Hocaya ihtiyaç var. Hazretler radiyallahu anh, topladı. Dedi ki, Ey Naz, Allah size imkan verse ne yaparsınız? Kendisi dedi ki cihad ederiz, tamam güzel dedi. Sen ne yaparsın? Ben işte İslamiyet'i anlatırım. Belki sen, sen, sen, sen, Herkes bir şey söyledi, hepiniz güzel söylediniz. Ve sahab-ı ikram, radiyallahu dedi ki, sen ne yaparsın? Ya, ben adamı yetiştiririm dedi. Ben adamı yetiştiririm dedi. Ben adam yetiştiririm. Burası mühimdir, burası mühimdir, burası mühimdir ve Mekke'den Medine'ye geldiği zaman, ilk önce cihad <gülüyor> demedi. Önce asabı ı Sufke 60 metrekare yerde 70 tane sahabeyle uğraştı. Genç kızında ateşli, vela temsil, dantel ve işlemesi gibi Resul-i tek tek tek tek tek tek tek sahabeyle uğraştı. Önce adamı iştirdi. Bir üma-u'nun fâkiyası vardır. Geçen Efendimiz'in siretinde, Yemen'den geldi, koca istediler. Efendimiz'de şevklendi, yetmiş tane hafız o tarafa gönderdi. Kur'an öğretsinler diye. Neticede 70 tane hafızı tuzağa düşürdüler. Hepsini öldürdüler. Resulü Ekrem İstediye Vesselam'ın kalbi dilgun oldu. Ciğerleri tade pari oldu. O ne kadar işimiz var bir var ya. Ne kadar işimiz var. İndik kadar loklar kamerasında efendim loklar kamerası reisi klas falan sözü vardır. Diyor ki bu adamların elinde bu Kur'an'a olmadığımız milletçe bu milletin sırtı yere gelmeyecektir. Aynı şey Çanakkale Savaşı'nda William Churchill ile söylemiştir. Bu adamların elinde bu kitap olduğu müddetçe bu milletin sırtı yere gelmeyecektir. Adam var var bağırıyor. Bir metre kareye altı bin tane mermi düştü. Altı bin tane mermi düştü. Altı bin tane mermi düştü. Dünya tarihinde böyle bir savaş adam yok. Adam diyor ki, Tanrım diyor ya. Tanrım diyor ya, bir yol göster bize ya. Bu milleti biz nasıl yeneceğiz Allah aşkına kadar? ne olursun Bana bir akıl ve bir fikir ver. Bu millet sırtı yere gelmeyecek Çünkü cebhede bile Kur'anla ile milleti yenmek mümkün değil. Benim gavuru bile, Kâbîn'i bile işi anladı. İşi anladı. işi anladı. Ben şu anki ortamı, belki biraz buhara olacak ama, bir yangın ortamına benzetiyorum. Ev yanarken kimse, yemeğimi yiyeyim, çayımı içeyim, şunu yapayım, bunu yapayım da yangından can kurtarırım, mal kurtarırım demez. Tamam mı? Sağa solu yansa bile Yangına, dala, mutlaka oradan bir şey kurtarmayın ister. Şu an bu ortam yaşanıyor. Şu an bu ortam yaşanıyor. Şu an bu ortam yaşanıyor. Hacı Cemal Efendi, Allah gani gani Beşiktaş maizi. Fatih Camisi'nde öğle namazından sonra vaaz etti, aşağı indi. Bütün, bütün cemaat elini bütün duasını almak istedi. En son bir delikanlı geldi. Böyle bir gariban bir delikanlı. Bittiler ki e, e, Hocam eliniz öpeyim Öptü Hacı Cemal Efendi'ki evladın dedi Sen e, gurbetçiye benziyorsun dedi Evet hocam ben gurbetçiyim dedi e, ne, Niye geldin buraya dedi Okumaya geldim. dedi Değil. Peki nerede kalıyorsun dedi Süleymaniye camisinde kalıyorum dedi Oğlum camide nerede kalacaksın dedi Her gün jandarmalar orayı araştırıyor Araştırıyor dedi vesaire Ben dedi Tabuklukta kalıyorum dedi Ne? Tabutlukta kalıyorum dedi. Yatağın yorganın var mı dedi. Yorganın var yatağın yok. E nasıl yapıyorsun dedi. Hocam dedi yorganın bir tarafına tabutun içine seriyorum dedi. Öbür tarafını bir üzerime alıyorum. Kapağı bir üzerime çektim mi Jandarmalar geliyor bakıyorlar. Burada bir şey yok adam adam yok. O şekilde dedi işte yatıyorum kalkıyorum gizli gizli o gidiyor hocadan ders alıyorum deyince Hacı Cemal Efendi'nin dizlerimi bağ bu kitap bize bir eli yalda, bir eli balda adamlarla gelmedi. Böyle geldi. Bir arkadaşım var, diyor ki hocam, benim dedem diyor, ağacın üzerindeyken hafızını bitirdi diyor. Ofta. E nasıl oldu? Bizim köy her gün jandarma tarafından basılıyordu dedi. Yani, mümkün değil. Yer üstünde hafızlık mümkün değil. Kur'an mümkün değil. Evin bir tane kara ağaç var, o da kurumuş. Dedem dedi oraya dedi, bir asma dikti dedi, ağacın dibine, asmaya dedi, iyi battı, eticede bütün ağaç oldu, üzüm ağacı. Tepeye 3-4 tane tahta çattı, hoca geldiği zaman her bir önden hoca arkadan dedem çıkardı ve yüzünü ağacın tepesinde okurdu. Benim dedem hafızlığı Kara ağaçın tepesinde bitirdi Burası bir destan, gider de gider, gider de gider, gider de gider. Bu doğrudu da bu işi bu işi ciddiye almanın zamanı bile geçti desek bu bağda yetmiş olmayız. Allah celled celled imana ve İslam'a bu işin fedailerine der neyse vermesin. Ne var celled celled ol e, iman ve İslam'a ibadeti ikamesi onundan hepimizi hepimizi Kur'an-ı Kerime kadi meylesi. Allah ve efə ne güzel söyledi. Bir selam gönderdim, merdi merdane Merhaba efendi, lalidir dâne Burcu hidayette güneş görenler Kurban olur mu alim, mimik Kur'an'e düştü bu devri zaman Kalmadı bir yerde bir tanu la man her kimde var ise vallahi iman kurban olur mu alimi Kur'an'a e. ümmeti Muhammed hamimi Kur'an Hazreti Kur'an'dır iman eder ma Ümmeti Muhammed Hamili iman Hazreti Kur'an'dır İmane derman Hazreti Kur'an'dır iman derman Her kim ister ise Risayı Rahman Kurban olur muallimi Kur'ane Şiraj Neyyir Ehli Sıracı Neyyir ehli imandır. Hazreti Kur'an imane darmandır. Sıracı Neyyir ehli imandır. Hazreti Kur'an'dır imane darmandır. Her kim arar Hazreti Kur'an, kurban olur muallim-i Kur'an'e. Muallim-i kahrol sitem-i cane, değilmez vallahi dürr-ü mercane. Her kim aşık Kurban Ollur Muallim-i Kur'an'e... Videoda gidiyor, gidiyor, bir sayfa daha var. Bu memlekette analar bu ağıtlarla, analar bu naz yazlarla da çocuk dünya getiriyorlardı. Tarlalar bile bu naz yazlarla ekiliyordu. Allah düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya, bizleri muvaffak eylesin. Allah bizden razı olsun. Biz nasıl ki eskilerden bu davayı devraldık, Bizden sonrakilere de e, sıhhatli bir şekilde devletmeye bizleri muvaffak eylesin. Ordu savaştayken bir şeye dikkat edecek. Ordu savaştayken bir şeye dikkat edecek. Ordu savaştayken bir şeye dikkat edecek. Ordu ne olursa olsun sancağı kaptırmayacak. Sancağı kaptırmayacak. Sancağı kaptırmayacak. Ne olursak olalım, ne olursa olalım Kur'an'ı kaptırır mamalı yüz kaptırmaktan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e Ümmet-i Muhammed'in nasunu mahfuz eylesin. <Gülüyor>